2. PKK'nın yeniden yapılanmasında program özü oluştururken biçimini de örgütlenme belirler. Teori nasıl programı belirliyorsa program da örgütlenmeyi belirler. Örgütlenme bünyenin kemik yapısı gibidir. Kemiksiz bünye nasıl bir et yığınına dönüşürse örgütsüz partide iradesini işletemeyen kof bir yığın olmaktan kurtulamaz. Nasıl ki ancak iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir su molekülü oluşturuyorsa Uygun kadro örgütlenmesi de Toplumun üzerinde yükseleceği Şekilleneceği temel ve iskeleyi oluşturur O halde örgütlenme meselesini iki ana bölüm halinde ele almak Daha uygun düşer Kadro örgütlenmesi ve kitle örgütlenmesi olarak A. Tarih boyunca partilere benzeyen her oluşumun inançlı ve iradeli bir kadrosu olmuştur Kadrosu olmayan birçok oluşumun Tarihin derinliklerinde unutulması kaçınılmazdır. Davalar, partiler ve güçlü kadrolarıyla temsil edildiklerinde ciddiye alınırlar. Kadro, sıkça vurguladığımız gibi parti zihniyetini ve program esaslarını en iyi özümseyen ve tam bir coşku seli halinde pratiğe aktarmaya çalışan militanları ifade eder. Dönüşümün kurmay ekibidir. Teori ile pratik bağını kurabilen ...kitlesel örgütlenmeyle etkinliğini buluşturup yönetebilen özellikleri taşımak durumundadır. Ayrıca toplumsal ahlakı ve politikanın yaratıcılığını sanatkar düzeyinde şahsında birleştiren kimliktir. Bu tanımlamaya dayanarak PKK tarihine yeniden örgütlenmesine baktığımızda... ...birçok olumlu ve olumsuz ögeyi iç içe görmekteyiz. Eğer PKK bugün hala yaşıyorsa... Bu en başta gerçekleşen soylu ve birer insanlık abidesi olan kadrolarına bağlı olduğu gibi tam başarıya gidememesinde de ağır sorun yaşayan kadroları yüzünden olmuştur. Hem başarı hem başarısızlık kadrodan kaynaklanmaktadır. Kadroların şahsında muazzam bir toplumsal çelişki yumağı açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarıldıkları oranda yıkılan olduğu gibi güçlenen de olmuştur. Bir kadro trajedisi, kahramanlığı ve ihaneti hep iç içe yaşanmıştır. Tüm eğitici ve pratikleştirici çabalarımıza karşın, çizgiyi sürükleyebilecek kadrolara bir türlü ulaşılamamıştır. PKK'leşme süreçlerindeki tıkanmalar bu kadro yetersizliğinin ürünüdür. Önümüzdeki yapılanmanın yine en temel sorunu yeterince güçlü kadrolar olabilme sorunudur. Bu sorunun çözümü programın başarıyla hayata geçmesine yol açabilir. Aksi halde yeni tıkanmalar doğacaktır. Kadro olmak bir aşk, bir tutku işidir. Kendini amaçlarına sınırsız inanç, kararlılık ve aydınlıkla yatırma demektir. Bu nitelikleri olmayan bir heves kariyer tutkusu ile önü tutmak isteyen kişilikler hep olumsuz sonuçlara yol açarlar. Kadrolaşma bir heves olmanın ötesinde teorik bir öngörü, programa derinliğine bağlılık ve parti binasını kurmakta bir tutku insanını gerektirir. Yeni dönemde kadro örgütlenmesine giderken bu niteliklerin esas alınması tabidir. Her ciddi sosyal, siyasal, ekonomik örgütlenme benzer kadro anlayışına, liderlik sanatına sahip olmak ister. Başarısında bunun payını arar. PKK'nin yeniden yapılanma kararlılığına ulaşırken, Önümüzdeki ağır sorunları esas aldığımızı daha önceki kısımlarda vurguladık. En değerli yoldaşları şehit verip geri kalanları fedakarca çalışırken fırsatçı, kariyerist, çeteci birçok unsur değerleri için için kemirdiler. Toplumsal gerçeklik adeta parti içinde yeniden yaşam bulmuştur. Tarihin en kritik anını yaşadığımız halde kendi bireysel hırslarını, iktidar heveslerini dayatmaktan utanmayan ögeler eksik olmadı. Yine yığında iş dururken sıradan bir işçi üretkenliğinin bile çok dışında tembel yaşayıp geçinenler az olmamıştır. Tepeden konmacı anlayışlarla mevkiler tutulmaya çalışıldı. Parti mirası üzerinde bir iktidar sorunu yaratılmaya çalışıldı. Çocukça ama tehlikeli yaklaşımlardı bunlar. Parti adına bazı düzenlemeleri yaparken kendi esenliğimizi büyük tehlike içinde bırakıp kadroları korumaya çalıştığımızı yeterince sorumlulukla anlamadılar. Halbuki yaşayacağımız trajedilerin bilincinde yoldaşlık yapılmaya çalışıldı. Yoğun eleştirilerle sorumluluğa davet edildiler. Binlerce şehit yoldaşın anısına, büyük sorunlar altında yaşayan halkın beklentilerine, layık olmalarına, sürekli vurgu yapılmasına, aksi halde tarihin kendilerini affetmeyeceğini vurgulamamıza rağmen, yaratıcılıkla başarı tarzını bir türlü yakalayamadılar. En olumsuzu da parti mirası üzerine İmralı süreciyle birlikte girilen iktidarcılık oyunu oldu. Bir yandan kendini yakan yoldaşlar, kan ağlayan halkımız, diğer yandan özüyle ve biçimiyle geleneklerimize layık olmayan iktidar grupçukları. Büyük bir çelişkiydi. Bunu yeniden partileşme zemininde çözmek en doğru tutum olacaktı. Bu temelde kadro sorununa yaklaşırken şüphesiz iktidar dengeleri hesapları yapılmaz kendilerini gruplaştıranlara ricayla gelin partileşelim denilmeyeceğine göre en doğrusu kendi teorik, programatik anlayışımızı ortaya koyup en yüce inanç ve ayırt edici bilinçle varım diyenlerle mirasımıza sahip çıkmak özümüzü yeniden biçimlendirmekti. Mirasımız içinde nicel ve nitel olarak defalarca partiyi besleyecek kadro adaylarına sahip olduğumuz bilinmektedir. Bunlardan gönüllüce bir araya gelmeyi Tam bir düşünce ve irade özgürlüğü içinde partileşmeye gidebilmeyi görev belledik. 12 kişilik yeniden yapılanma için hazırlık komitesi oluşturmaya, bir adım ileri atmaya çalıştık. Sorun hızlı atamalarla çözümlenecek cinsten değildir. Geçmişte yapılanları tekrarlamak hiç değildir. Geçmişi telafi edecek, geleceği kazanacak, yaşamdan anın gerekli kıldığı yetkinliği gösterecek... Hiçbir yetersizliği bahane göstermeyen dirayetli kadroyla çalışmak esas olmalıdır Bu nitelikli kadro adaylarıyla yeterince deneyimi başarıyla atlattıktan sonra Asil üyeler olarak kalıcı çalışabilecekleri anlaşılırdır Taraf ve grup durumuna düşmüş olanlara gelince Köklü bir değerlendirme, eleştiri, öz eleştiri ve pratik çaba içinde Haklarında bir sonuca gidilebilecektir Eski hesaplarla bir araya partileşmeye gelinemeyeceği anlaşılmalıdır. Burada iyi niyet değil, kriterler belirleyicidir. Fakat bu tür gruplarla tüm bağlar koparılmıyor. Kongre gel çatısı altında çalışmaya devam edilecektir. Demokratik bir partinin her şeyden önce demokrasiyi kendi içinde yaşatması böylece kanıtlanabilecektir. Kadro örgütlenmesi için fazla sayının yararlı ve gerekli olacağını sanmıyorum. 300-500 arası bir kadro niceliğinin programını yürütmeye ve kitleleri seferber etmeye, her alanda temsil gücü olmaya yeterli olacağı kanısındayım. Kadronun mekanik şemalara göre örgütlenme yerine, işlevsel bir örgütlenmeyi tercih etmesi tabidir. Sırf alan ve görev doldurmak için değil, bekleyen görevleri başarmak için atama yapılabilir. Ölçü, bekleyen ve başarıyla üstesinden gelinebilecek görev ve kadrolarıdır. Gerektiğinde bir, gerektiğinde düzine ile temsiller, komiteler tesis edilebilir. Ama kolektivizm gerekli bir özellik olduğundan çifte temsil her zaman tercihe şayandır. Klasik merkez komite, politbüro ve kol örgütlenmeleri yerine bahsedilen işlevsellik daha uygundur. Şekil sorunlarına takılmak yerine, Öze uygun çözümler tercih edilmelidir. Çözüm yeteneklerini kendilerinde görüp öneriyi bizzat yapmalar uygun olabileceği gibi atamayla da görevlendirmeler olabilir ama zorlama uygun olmaz. Önümüzdeki aylar zorunda ihtiyaç duyulan alanlara yeterince görevlendirme yapılabilir. 6 ayı geçmeyen süreler içinde 100'e yakın kadro örgütlenmesi rahatlıkla mümkündür. ...gerektiğinde daha azı ve çoğunu görevlendirmek de olasıdır. Kolektivizm ve bireysel inisiyatif iç içe kullanılmalıdır. Çalışma tarzındaki hız, gözden geçirmek ve sonuca gitmek için gerekli azmi sergileme bilinen hususlardır. Teori, program hakimiyeti kadar çalışma tarzı ve temposu gereklidir. Tüm kitle, savunma birlikleri, legal ve illegal alanlarda çalışma, bilinen terörist yafta nedeniyle... Özgün, yaratıcı çalışmayı gerektirir. Üslup, yaşam tarzı, etrafa coşku ve çekim gücü yaymalıdır. İtici, kaçırtan üslup, en az provokasyon kadar tehlikelidir. Özetle, kadro politikası ve asgari örgütlenmesiyle, işlerin, pratiğin üzerine gitme doğru olan tavırdır. Gönüllülük kadar tam bir disiplin örneği halinde çalışmak esastır. Kahramanlıklar mirası içinde ve ayağa kalkmış, özgürlüğü tutkuyla bekleyen bir halka yürünmektedir. Büyük bir tecrübe ve iyice çözümlenmiş bir pratik sonrasında yeni görevlerin üzerine gitmek heyecan verici olduğu kadar başarısızda tahammülü olmayan bir tutumu çalışma üretkenliğini de şart kılar. Görevlerdeki başarı verilmiş sözler kadar kişiliğin gerçek özünü de ortaya koyan en sağlam ölçüttür. Partinin çekirdek örgütlenmesiyle bağlantılı bir sorun Çözük konusuna ilişkindir. Genel şema bilinmektedir. Düzenli aralıklarla kongre, kongrelerde seçilmiş bir başkan ve merkez veya parti meclisi, merkezin kendi içinden seçtiği dar bir yürütme kurulu, genel sekreterlik ve yardımcıları, merkezi kurullar, aşağıya doğru bölgesel, yerel, komünsel komiteler ve alt birimler, kitlevi kol örgütlenmeleri, seksiyon örgütlenmesi, parçalara ve ülkelere ilişkin olabilir. ...gibi bölümleri ihtiva eder. Bu model hakkında... lehte veya alehde değerlendirme yapabilecek durumda değilim. Fakat eskiden hep devletleşme tarzının... ...bir yolu olarak kullanıldığını... ...otoriterliğini daha çok geliştirdiğini... ...demokratik yanı pek işletmediğini... ...yaşanan tecrübelerden bilmekteyiz. İlla bu model bu sonuçları doğurur diyemeyiz. Belirleyici olanın teori ve program olduğunu... ...tüzüğün kendi başına bir araç olarak değil... Programın uygulanmasında bir işleyiş aracı olduğunu bilir ve öyle davranırsa demokratikleşmeye de rahatlıkla götürebilir. Bu da kadroların özüyle ilgili bir husustur. Teori, program, kadro, tüzük ve işleyiş bir bütündür. Kürdistan somutunda her parça için bir seksiyon örgütlenmesi gerekebilir. Her parçanın partisi ne tam bağımsız ne tam merkeze bağımlı olmalıdır. Yarı bağımlılık olarak seksiyon tarzı uygun düşebilir. Merkezi kuruluşlardan, Basın Yayın Kurulu, Bilim ve Sanat Akademik Kurulu, Hukuk ve Disiplin Kurulu ve buna benzer örnek gösterilebilir. Kitle kol örgütlenmeleri olarak, Özgür Kadın Birlikleri, Demokratik Gençlik Birliği, Sendikalar, Kooperatifler, Göçmenler, Çiftçiler, Esnaf, iş Adamları ve buna benzer gibileri düşünülebilir. Kurulların işleyişinde daha dar yönetmelikler, ...kolektivizmle bireysel inisiyatif sağlıklı bir işleyiş için gerekli hususlardır. İç işleyiş kuralları olarak tüzük konusunda başka modeller üzerinde de durulabilir. Burada sadece dikkati çekmek için öneri kabilinden bazı düşünceleri ifade etmek istedik. Kadro politikasında biraz daha özgünce yaklaşım gerektiren... ...aşk konusunda birkaç hususa değinmeyi önemli bulmaktayım. Haşkın bir çekirdek kadrosunun olması gerektiğine inanıyorum... Kadın sorunu sanıldığından daha fazla tüm demokratikleşme, özgürlük ve eşitlik, hatta ekolojik sorunların çözümünde kilit bir role sahiptir. Kadının tümünü birden özgürleştiremeyeceğimize göre, bunun öncelikle dar bir kadro üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır. Kendini özgürleştirmeyen bir paşk çekirdeği, belki de dünyanın en sorunlu kadın ve erkeklerini nasıl özgürleştirebilir? Benim bu konuya ilişkin diyalog ve birçok çözüm çabam bilinmektedir. O yönlü daha derinleştiğimi ve kanılarımı pekiştirdiğimi belirtmeliyim. Uygarlık tarihi boyunca ilk köle sınıf, cins ve ulus olarak bir kadın gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Özel ve genel eve kapatılma bu köleliğin uygulama biçimleridir. Baskı biyolojik kaynaklı değil, sosyal kaynaklıdır. Karılık-kocalık uygarlıktaki biçimleriyle kadın aleyhinde, ...ve genelde tüm toplum aleyhinde işletilen bir kurumdur. Siyasal imparatorun eve yansıtılmış figürü kocadır. Koca, kadın karşısında hep küçük despotu oynar. Bunun bireysel niyetle alakası yoktur. Uygarlıksal bir veri olarak anlaşılmalıdır. Kadın özgürlüğünü tarım devrimiyle büyük aşama kaydeden... ...evcil ana, tanrıça ana kültüründen başlatmak daha doğru olabilir. Tanrıça melek, Afrodit üçlemesini mitolojik bir tasavvur olarak bu nedenle seçtim. Basit karı kız imajını yıkmadan kadının büyüklüğünü, saygınlığını ve güzelliğini yakalayamayız. Uygarlık ölçütleri erkek tanrısal kaynaklı olup kadını tüm kutsal tanrısal melek ve güzellik ölçütlerinden düşürmüştür. Ne kadar eski ve yerleşik de olsa çok sıkı bir namus anlayışı olarak hepinizin arasında kadın erkek ayrımı yapmadan geçerliliği de olsa devrimci estetik yaşam anlayışım bu tip karılaşma ve kocalık kültürüyle bağdaşmaz analık anlayışımı da açıklamaya çalışmıştım bana göre kadın halen doğaya erkekten daha fazla duyarlıdır erkek bir nevi kadın uzantısıdır sanıldığı gibi merkez değildir bilimsel veriler bu yönlüdür kadına dayatılan muazzam baskı ve sömürü gerçeği onu inanılmaz ölçülerde gerçek görünümünü gizlemeye, farklı kılmaya götürmüştür. Kadına yakıştırılan moda erkek söylemi, bu süreci din, felsefe, hatta bilim ve sanat adına inanılmaz anlatım, açıklama ve üsluplara götürmüştür. Bu öylesine zalim ve soysuzca bir yaklaşımdır ki, kadını en inanmadığı hususlara bile tapınmaya zorlamıştır. Gerçek bir özgürlük ve güç dengecisi olarak, ...benim uygarlık oyununa katılmam, onay vermem beklenmemelidir. Erkek tanrılar dünyasından hoşlanmadığım gibi iç yüzünü de iyi kavramışım. Bu dünyanın tanrısallığına katılmayacağım da bilinmelidir. Devlet olarak din, politika, sanat, bilim olarak kendini yansıtan bu tanrısallıklar... ...sadece benim açımdan çözümlendikçe ilgi taşırlar. Kadın tanrısallığını ilginç ve çekici bulmakla birlikte... ...yiğitlik ve gerçekleştirilmesi zor bir olgu olduğunun da farkındayım. Ama daha barışçıl, güzel, duyarlı, böylelikle yaşanmaya değer bir ömrün... ...kadın özgürlüğüne, onu mümkün kılan gücüne dayanmadan yaşayacağına inanmıyorum. Tersine kadın köleliğine dayalı bir erkeksilik... ...ta çocuk yaşlarımda olduğu gibi hala bana iğrenç geliyor. Bu iğrençliği onaylamam beklenmemelidir. Gerisini aşk dediğimiz olgu belirleyebilir... Kadın kadro politikamıza aşkı dayattığım halde yavaş yavaş anlaşılıyor. Bu yaklaşım cinsiyet boyutunun ötesinde ciddi bir kültürel, siyasi, özgürlük ve eşitlik kavramıyla iç içe geliştirilmeye çalışılmıştır. Kadının kölelik kültüründen kurtulmasıyla erkeğin egemenlik ağırlıklı kültüründen kurtulmayı içeren siyasal alanda demokratik denge altında özgür ve eşit duruşla sağlanan bir aşk tanımını gerekli kılmaktadır yüzeysel, cinsel tutkulu egemen erkeklikle kadınsı kölelik arasında gelişen fahiş ilişkiyi reddeden bir yaklaşımdır. Genelde sınıflı uygarlığı, özelde kapitalist sistem altında yaşanılması çok güç, kadın erkek arasında olması gereken tanrısallığı anlamayı gerektirmektedir. Tanrısallıktan kastımız 20 milyar yıl, son bilimsel verilere göre evrensel öykünün ...insanın duygusal ve analitik zekasında kendini fark eden, büyük heyecan veren anlamsallık gücüdür. Kendi farkına varan doğadır. Kadın erkekten daha fazla bu evrenselliğe yakın doğuştadır. Bilimsel veriler bunu gösteriyor. Kadın evrensel ve tanrısaldır derken bu anlamı kastediyorum. Zaman zaman sanatın, siyasetin, bilimin, devrimlerin dünyasında... ...kendini hissettiren bu anlam, kadın erkek ilişkilerine yansıdığında... ...ilişkinin tanrısallığından bahsedilebilir. Öyle olması gerekiyor. Dinler bunu fark etmekle beraber... ...erkek ağırlıklı ideolojik toplumsal kimlikler olduğundan... ...kadını dışlamakla aslında iddia ettikleri tanrısallığa da... ...büyük zarar vermişlerdir. Bizim çabamız bu tanrısallığı her iki cins arasında... ...dengeli, demokratik, özgür ve eşitçi bir biçimde açığa çıkarmaktadır. Tanımı fazla açma, yeri bu satırlar olmadığından kesiyorum. Peki günümüzdeki hakim ilişki türü bu tanımla uyuşuyor mu? Tersine elinde Roma baltası gibi öldürücü aletlerle ve daha ağırı sahtekar sevgili sözcükleriyle ilişki ve beden kadın katliamları yaşanmıyor mu? Erkeğin domuz tarzı gerçekleşmiyor mu? Günümüzün meşrulaştırılmaya çalışılan kadın erkek ilişkisi belki de köleliğin en maskeli iğrenç biçimlerinin başında gelmektedir. Aşk çekirdeğinde 300 civarında Tanrıça, Melek, Afrodit, peri, Afroditten gelme, tanımına denk düşen kavramlaştırmaları bahsedilen anlamın ışığında değerlendirmek gerekir. Tanrıça kendi evrenselliğini bilince çıkaran, demokratik güç dengesinde yerine tam oturan, özgür ve eşitliği toplumsal ilişkilerinde yürüten kadını ifade etmektedir. Bu kadın karşısında erkeğin karılaştırmaya üzerinde egemenlik kurmaya cesaret edemeyeceği, sadece saygı ve sevgisini israr edebileceği, kadından zoraki sevgi, saygı, hele hele cinsiyetçi ilişki beklemeyeceği açıktır. Ancak kendini demokratik denge gücüyle birlikte eşit ve özgür kıldığında, karşısındaki benzer ölçü sahibi kadından sevgi ve saygı beklemesi gerektiği temel ahlaki ilkemiz olarak anlaşılmalıdır. Bu ahlaki ilkeye uyulduğunda belki aşk dediğimiz olgu yaşanabilir. Bu da demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin kahramanlığıyla gelişebilecek bir olaydır. Başka tür her yaklaşım aşka ihanettir. Aşka ihanet edildiğinde ise yaratıcılık ve başarı gerçekleşemez. PKK saplarında gerçek bir aşk başarı ile kendini kanıtlayan bir kahramanlıkla mümkündür. Peki gerçekleşen birçok kadın erkeklik kaçışa ne at verebiliriz? Açıkça bitmiş Kürt kimliğinin kendisini kanıtlaması olarak değerlendirebiliriz. Birçok arkadaşımızın 40-50 yaşlarında hem basit kölelik içeren ilişkileri, yaşamamaları hem aşk çizgisinde düşünce ve pratik sahibi olamamaları acıklı bir trajedidir. Hatta komedi ile trajedinin iç içeliğidir. Bazıları çıldırmış gibidir. Bazıları kadın erkek olarak bir araya geldiklerinde tatmin oluyorlar. Bazıları rüyalarında. Bazıları da evlenmeyi bir siyasi konu olarak dayattılar. Bazıları güdülerine engel konulduğu için... ...bütün devrimci görevlerine karşı objektif bir protestoyu sergilediler. Özcesi geçerli düzen beklentilerini dayattılar. Bu arkadaşları anlıyorum. Ama biz kadın ve erkekler olarak yaşamın en ateşli imtihanlarından geçerken... Birbirimize eşitlik ve özgürlük sözü verdik. Bu sözün ancak özgür bir ülke ve demokratik bir toplumda gerçekleşebileceğine ant içtik. Andımıza ve kararlılığımıza bağlı olmak için tüm çabaları sergilediğimi inkar edemezsiniz. Aşkın savaşını bu tanımlar içinde de tavsiye edebilirim. Kadınların adaletine güvenmek gerekir. Erkekler genellikle kadın boş bırakıldığında... Her kötülüğe açık varlıklar haline gelebileceğinden kuşku duyarlar. Bu kuşkunun altında bin yılların baskı ve zulmü olduğu açıktır. Benim kanılarım hakim erkekliğin bu yaklaşımının tersini savunur. Kadın doğasında adalet, özgürlük ve eşitlik çok yaygın yaşanan olgusal gelişmelerdir. Daha doğrusu kadın toplumsallığının özü adalete, özgürlüğe ve eşitliğe dayalıdır. Yine son derece barışçıldır. Anlamlı yaşamın ancak bu temel kavramlarla gelişebileceğinin tamamen farkındadır. Güzellik kavramında da duyarlı ve üstündür. Seçimlerinde savaşla baskıyı, eşitsizliği dayatması yine doğasına, toplumsallaştırma tarzına tersir. Bütün bu hususların anlaşılabilmesi kadının özgür hareket imkanlarına bağlıdır. Ne kadar özgür hareket ederse o denli güzel, adil, eşit tercihler geliştirebilecektir. Dolayısıyla toplumda güzellik, adalet, eşitlik kavramlarının yaşamsallaştırılması sıkı sıkıya kadının özgürleştirilmesinden geçmektedir. Kendine güvenen bir erkekliğin kadının bu tarz özgürleşmesine engel değil büyük özverili desteğini gerekli kıldığını bilmesi gerekir. Benim kadınım demek yerine özgürleşmesi gereken kadın demeye öncelik vermesi gerekir. Bu durumda, Aşk olgusunun koşullarını belirlemek mümkündür. Öncelikle kadının seçim hakkını tam kullanabilmesi için özgürlükte ve eşitlikte erkekle denk güce erişmesi birinci koşuldur. Bunun içinde toplumda demokratikleşmenin tam sağlanması diğer bir öncül koşuldur. İkincisi erkeğin binlerce yıldır kadın aleyhine edindiği egemenlik ölçütlerini kendinde ve erkek egemen toplumda aşması. Böylelikle kadınla denk güce ulaştırmayı kabullenmesi gerekir. Açık ki bu koşullar uğruna yürütülecek demokratik, özgürlük ve eşitlik mücadelesi... ...bireyi aşk olgusuna daha da yakınlaştıracaktır. Bu da öncelikle verili düzen aşklarının inkarından geçmektedir. Gerçek yiğitlik bu tanımlamalar içinde anlam bulabilir. Böylelerinin aşk ilgilerine, eğilimine saygı duyulur. Kendini ateşe atan yiğit kızlarımız ve erkeklerimiz... Bizim için aynı zamanda aşka ihanet etmeye karşı bir uyarıdır. Onlar ülkemiz ve halkımız içinde aşkın kutsal kurallarına uymanın hem ilkeleri hem uygulayıcıları hem gerçek kahramanlarıdır. Bizler en azından bu kahramanlara karşı saygı gücümüzü gösterebilmeliyiz. Bu ölçülerin çok zor olduğunu biliyorum ama cayır cayır yanmaktan daha zor olan ne olabilir ki? Aşk en yaman savaştıran gerçeğimizdir. Aşk içinde bu yönlü olmak isteyenler çıkabilir. Ben bunun işaretlerini gördüğüm için bu değerlendirmeleri yapıyorum. En azından böylesi çıkışların, büyük yaşam sahibi olmak isteyenlerin önünde engel olmamalıyız. Kendilerini tartışsınlar, eğitsinler, lanetli tarihten özgürlük tarihine sıçrasınlar. Aşklı, sevgi ve saygılı yaşam kurallarını geliştirsinler. Her türlü örgütlenme ve pratiklerini kararlaştırsınlar. Kongrelerinden günlük toplantılarına kadar düzenlerini kursunlar. Gerçek bir aşk gücüne ulaşsınlar. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Bu güce ulaşmış bir paşkın çözemeyeceği bir sorun, yürütemeyeceği bir görev düşünlemez. Belki içimizdekiler de dahil birçok kimse Kürt ve Kürdistan gerçeğinde bu tür aşk anlayışları yaşanmaz diyebilir. Ben bunun... Halk tarihimize yakışmadığını belirtmeliyim Destan geleneklerimiz Benim tanımlamalarıma uygun düşmektedir Yanı başımızda Botan'da Sipan ve Sincar dağlarında Yaşanan Memi Alan Memuzin Dervişi Avdi Destanları tanrısallığa Oldukça yakındırlar Aşk destanlarının Güncelleştirilmesi zor olabilir Kaldı ki ben ve şehit yoldaşlarımız Aşk yolunun işçiliğini Kahramanca yerine getirmişiz eğer sözde canı aşk isteyenler hala bu çabaların değerlerini anlamamışlarsa... ...ya kör ya fesat ya da alçak ve haindirler. Aşk için bizden daha ne beklenebilir? Devrimci görevlerde hiç başarıya koşmayacaksın. Sonra canım ilişki istiyor diyeceksin. Bunun utanmazca yaklaşım olduğu açıktır. Kürdistan'da aşk, Hollywood ve Yeşilçam filmlerinde yaşananlara benzemez... ...bilgelik kadar zafer, tanrı ve tanrıçalıklarını gerektirir. Kuşlar bile yabancı eli değmemiş yerlerde yuva yapar. kırtlağına kadar işgal edilmiş yer ve yüreklerde aşk yuva yapabilir mi? Yanına sığınacağın her güç önce aşıklara bilmem ne yapacaktır. Benim yaşadığım deneyim şunu gösterdi. Devrimci görevlere ihanet etmeden bir düzen kadınıyla yaşamaya çalışmak mümkün değildir. Saflarımızda basit evlilikler olabilir. Ben bunu kölece... E fiziki varlığını sürdürmek için ilişki olarak yorumlarım. Bu arkadaşlara hain dememenin şartı... ...devrimci görevlerde başarı performansını yakalamaktır. Yoksa devrimci görevleri ilişkisinin hizmetine koşturursa... ...gelişecek olan ihanettir. Kürt tarihi büyük oranda bu ilişki tarzıyla ihanete batmıştır. Diğer bir eleştiri basit evlilik aşkın kaybı pahasına gerçekleşir. Ben hala aşkın savaşını vermekten yanayım. Bunun yaşı sınırı olamaz. Vurguladığım gibi kim ki aşkı cinsel tutkuya indirgerse ona ihanet etmiş olacaktır. Bizim mücadele koşullarımızda aşk, görevlerde başarı için şart olan umut, tutku, irade, anlayış gücü, güzellik arayışı, cesaret, fedakarlık ve barışta, savaşta, onurlu bir sona kadar gerekli olan inançtır.'' Aşkın da savaşı olan yurseverlik, özgürlük ve onurlu barış savaşımı, aşk gerçeğinde başarı için gerekli olan gücü bulacak, özgürleşen kadın da özgürleşen erkek yaratılacaktır. B. Örgütlenmede parti kadar, belki de daha fazla gerekli olan bir kurum, KOMA GEL'dir, Halk Kongresi. Halkın temel örgütlenme çatısı olarak, Halk Kongresi, Kürdistan somutunda kendine özgü bir tanımı gerektirir. Çeşitli yönleriyle tanımlamaya çalışırsak, halk kongresi her şeyden önce parti gerçekliğinden farklı bir anlama sahiptir. Partilerin ideolojik yanı ağır basarken, kongrenin siyasi yanı öncelik taşır. Uyanmış, hak talebinde bulunan ve özgürlük yürüyüşünde olan halkın kimlik ifadesidir. İdeolojisi, sınıfı, cinsiyeti, milliyeti, düşünce ve inancı ne olursa olsun, ülkeye özgürlük, halka demokrasi isteyen herkesin, ortak karar ve denetim organıdır parlamento değildir klasik yasalar çıkaran bir organ olmamakla birlikte halkın özgürlük ve eşitlik içinde bir yaşama sahip olabilmesi için her kararın ve denetiminin gücüdür hem yasal hem siyasal bir organdır halkın devlet odaklı olmayan en yüce organıdır devlet organı olmamakla birlikte devlet alternatifi bir organ da değildir ...çağımızın tüm toplumsal sorunlarının çözümünde... ...demokratik ölçütleri temel alan kurumların başında gelmektedir. Devletin çözüm gücü olmak yerine... ...daha da ağırlaştırdığı ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, ekolojik, medyatik... ...öz savunma alanlarında gerekli kararları almak ve uygulamasını denetlemekle görevli olup... ...içte ve dışta halk adına en yüksek muhatap gücüdür. Kürdistan'da halk kongresini doğuran tarihi ve siyasi koşulları iyi tanımak gerekir. Burjuva milliyetçiliğinin cılızlığı, demokratik olmayan yapısı, halk için kongre tipi bir yönetim aracını gerekli kılarken, demokrasiye duyarlı olmayan ulusal baskıcı devletlerin varlığı da benzer bir kurumu gerekli kılmaktadır. Halkın devleti olmaz ama halkın demokratik karar organı olarak kongresi şarttır. Daha açıkçası, Kürdistan'da ulusal sorunun çözümü için milli devlet, halkın çözüm aracı olamayacağına göre geriye en uygun çözüm aracı olarak kongre rejimi kalmaktadır. Halk hiçbir koşul altında eski kölece yaşamı kabul etmeyeceğine göre ve milli devlet arayışlarının çözümsüzlüğü derinleştirme tehlikesini taşıdığı açıkça ortadayken demokratik çözümün en uygun aracı halk kongresi olmaktadır. Sorulması gereken temel soru, Ulus devletle halkın demokrasisi bir arada olabilir mi sorusudur. Birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'nin federatif yapısında olabileceğine dair birçok örneğe rastlamaktayız. Her ne kadar Burjuva ulusçu devlet demokratik sınırları aşırı daraltsa da yine de halka önemli bir demokratik alan kalmaktadır. Türkiye başta olmak üzere Kürdistan'da hükümran devletler aşırı üniter yapıları nedeniyle demokratik halk iradesine fazla yasal şans tanımamaktadır. Dışlama, temel iç politikadır. Bu durum sürekli isyan ve bastırmaları beraberinde getirmektedir. Oluşan kör düğümü çözmenin amacı halk kongresinin otoritesini, karar gücünü geliştirmektir. Hükümran devletler, demokratik uzlaşıya gelene kadar halkın devlet dışı demokratik kurumlarını sürekli geliştirmek kaçınılmazdır. Milliyetçiliğe, rakip bir devlet oluşumuna gitmemek, mevcut statükoya olduğu gibi boyun eğmeyi gerektirmez. Tersine karşılıklı milliyetçi boğazlaşmaları önlemek için sürekli sivil toplum ve demokratik araçları geliştirmeyi gerektirir. Toplumların büyüyen sorunlarını sadece ya eski kurulmuş ya da yeni kurulacak devlete bırakmak daha da büyümelerine yol açacaktır. Kolay kolay yeni devlet kurulamayacağına, kurulsa da sorunlarını çözemeyeceğine 22 Arap Devleti kuruldu ...sorunları daha da ağırlaştı. Afrika'nın 50'ye yakın devleti oldu. Sorunları eskisinden de ağır hale geldi. Avrupa'nın ulus devletlerinin yarattığı sorunlar ancak... ...Avrupa Birliği aracılığıyla çözüm yoluna koyulmaktadır. ABD, 52 eyalet devletinin birliğini ifade eder. Yani devlet çokluğu çözümden çok sorun arttırıcı rol oynuyor. Yine eski devletin çözüm yeteneği de kalmadığına göre başvurulacak temel çözüm aracı devlet olmayan demokrasi olarak halk kongresidir bu modeli gelişmiş ülkeler uzun savaşım deneyimlerinden sonra geliştirmişlerdir diğer ülkeler henüz bu çözüm tarzını kavramaktan uzaktır bu tarzı hep üniter devletten taviz olarak saymaktadırlar çürüyünceye kadar ulusal üniter devlet demek vatanseverlik ve devletlerine kutsal bağlılık demektir Yugoslavya'da, Irak'ta ve hatta Küçük Kıbrıs Adası'nda görülen bu tip anlayışlar sonunda en beklenmedik sonuçlarla karşılaşmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti henüz demokrasilerin işlevini anlamaktan uzaktır. Hep kendisine rakip olarak görmektedir. Kuruluşunda Kürtler asli öge olmalarına karşın inkar etmeyle sorunun altından kurtulanacağına inanmaktadır. Tarihte ve günümüzde Kürtlerin stratejik rolünü anlamak istememekte ve tanımaya yanaşmamaktadır. Israrla ikinci bir Yugoslavya ve Irak modeli dayatmaktadır. Bunda da askeri gücüne ve ülke büyüklüğüne güvenmektedir. Halbuki küçük bir İrlanda parçasının İngiltere'ye, Çeçenistan'ın Rusya'ya ne yaptığıyla kıyaslasa Kürtlerin rolünü daha iyi anlayabilir. Sorunların askeri çözümlerinin kalıcı olmamak kadar... Muazzam pahalılığı da göz önüne getirildiğinde çözüm geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlayabilecektir. Kıbrıs 40 yıl çözümsüzlük içinde bırakıldı da ne kazanıldı. Kaybettirdikleri sayılmayacak kadar çoktur. Kongre çözümüne doğru giderken Türkiye devlet ve toplumuna Kürtlerin ve Kürdistan'ın stratejik rolü çarpıcı ve güçlü bir biçimde gösterilmelidir. Türkiye'nin aleyhinde işleyebilecek bir Kürdistan statüsü sürekli sorun, ekonomik kayıp, siyasi ve askeri tehdittir. Güney Kürdistan'da milliyetçi aşiretçi federe Kürt devleti oluştuktan sonra etkisinin sürekli olacağı artık kesinleşmiştir. Dolayısıyla Kürdistan'ın mevcut statüsü TC aleyhine sorun üretecek bir konuma hızla erişmiştir. Eğer demokratik çözümler devreye sokulmazsa milliyetçi hareketler kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir süreç 50 yıllık yeni bir İsrail-Filistin olacaktır. Irak'ta çoktan olmuş olanın Türkiye'de PKK ile ilk deneyiminin hiç de yumuşak geçmediği bilinen tehlikenin bu sefer daha kapsamlı hazırlıklar ve planlama ile devreye yaygın bir şiddetle girmesi olacaktır. Devlet belki geleneksel ezme politikasına güvenmektedir fakat Büyük Orta Doğu projesinin neye gebe olduğu tam bilinmemektedir. Ucu her tehlikeye açıktır. Kürtlerin stratejik rolünün Türkiye'nin aleyhine çevrilmesi çok önemli sonuçlarını beraberinde getirecektir. Türkiye üzerinde birçok tartışmayı yeni talepleri gündemleştirecektir. Hızla ezme ve uyutma taktiklerinin sonuç vermediği, vermeyeceği göz önüne getirildiğinde yeni bir alevlenmenin ister kısa ister uzun vadede olsun en sakıncalı gelişme olacağı açıktır. Kürtlerin bundan sonra Stratejik rollerini başta ABD, İsrail olmak üzere her devlet ve güçle değerlendirebilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır. PKK teröristliğini dünyaya kabul ettirmekle rahatlamak, kendini kandırmaktır. Tersine bu, dünyayı uyandırıp Türkiye'ye ilişkin talep sahibi kılmaktır. Bu yüzden az mı ekonomik siyasi taviz verildi? Bu yolun yanlışlığı açıktır. Ayrıca Kürtler bu muameleyi asla hak etmemişlerdir. Yine vahim bir gelişme PKK önderlikli özgürlük hareketine karşı çıksınlar diye güneydeki Kürt aşiretçi güçlerine hediye edilen pedere devlete yakında yeni şeyler eklenecektir. Kuzeyde de Kürtler PKK'ye yandaş olmasınlar diye 100 bine yakın maaşlı korucu çalıştırmakla yetinilmedi. Gerici ve ilkel milliyetçi tarikat şeflerine devlette pay ve yer verildi. İkinci bir Irak yaratmayı bu güçler sağlayacaktır. Ayrıca bu, cumhuriyetçiliğin ve demokrasinin tüm ilkelerine aykırıdır. Ekonomisi felç bir Kürdistan, bütün bu gelişmeler karşılığında patlamayıp da ne yapacaktır? İmralı sürecinde bu anlamsız dayatmayı aşmak için çaba harcadık. Bu ne kadar anlaşıldığı bilinemiyor. Yeni AKP hükümeti, hiçbir hükümetin yapmadığı kadar sorunu sessizce geçirmektedir. Bol bol nakşi tarikat gücünü, devlete yerleştirmekle Kürt sorununu barajlayabileceğini sanmaktadır. Seçimlerde bu güçlere her tür devlet yardımı yapılarak seçilmelerine çalışılmıştır. Stratejik bir hata yapılmaktadır ve sonuçları yakında ortaya çıktığında sorumlular hesap veremeyecek durumda kalacaktır. Türkiye'de ortak bir demokratik çözüm arayışımızın önüne devlet kaynaklı olduğu açık olan büyük engeller çıkarıldı. Demokratik güç birliği önüne hem içten hem dıştan engeller dayatıldı. Kürt demokratlarının dışlanması, milli güvenliğin gereği sayıldı. Bunların hepsi hatadır. Statüko ve çözümsüzlükte ısrardır. Kürt halkının kendi yolunu çizemeyeceği sanılmaktadır. Açlık ve baskı altında kümüyle teslim olacağı gün beklenmektedir. Diplomasi ve iç emniyet güçleri, ekonomi ve siyaset ile birlikte sosyal politikalar halen bu amaçla sıkıca uygulanmaktadır. Hepsi tek bir strateji altında, ya teslimiyet ya ölüm ikilemi ile halkı karşı karşıya bırakmaktadır. AKP hükümeti bu politikaya dinin ve tarikatların gücünü de eklemiştir. Gelinen bu aşama hem tahrik edici hem de çıkmazda ısrarı göstermektedir. Tüm barış ve demokratik çözüm çağrıları yanıtsız bırakıldı. Benzer hiçbir hareketten beklenmeyen ve herkese kazandırabilecek bir yaklaşım, Kıbrıs gibi küçücük bir soruna müthiş trafik altında gösterilen çabaların hiçbiri gösterilmeyerek, yok sayılmada ısrar edildi, görmezlikten gelindi. PKK'nın bölünmesinden ve ABD'nin Irak'taki birliklerinden umut beklendi. Ortaklaşa bir demokratik çözüm gelişmediğinde, devreye girecek çözüm en olumlusuyla kendi demokrasisini ...öz gücüyle geliştirmek olacaktır. Artık gündemde olan kongre çözümü olacaktır. Kürdistan halkı tüm parçalarda ve ülke dışında... ...kongre çözümüne seferber olmak durumundadır. Tanımı yapılan çerçevede kongre gelin... ...son ortaya çıkan grup karşısında... ...olağanüstü kongresini toplaması söz konusudur. Kongre, mevcut iç ve dış gelişmeleri... ...kapsamlı değerlendirecektir. Ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, ekolojik, medyatik ve öz savunmaya ilişkin gerekli kararlar alınacaktır. Bir yürütme konseyi görevlendirilecektir. Bölünme ve parçalanmayı beklemek boş bir hayaldir. Artık her Kürdistan parçasında kongre çözümü için var gücüyle çalışılacaktır. Kapatılan ulusal parlamentolar ve yasaklanan siyasal partiler yerine yerel demokratik yönetimler seferber edilecektir. Her köy ve mahallede öz yönetim birimleri seçilip sorumlu kılınacaktır. Halkın tüm yaşamına demokratik çözümlerle aydınlanma sağlanacaktır. Uzun vadeli çözüm yolları gösterilecektir. Kongrenin karar gücü uygun koşullar ve olanaklar altında hayata geçirilecektir. Halkın öz eğitimi elden geldiğince yürütülecektir. Halk devlet dilenciliğine terk edilmeyecektir. Açlık sınırında halkı avlama oyunlarına şans verilmeyecektir. İnsan hakları ve kültürel özgürlüklere saldırılar olduğunda kendini savunacaktır. Yeni köy boşaltmalara engel olunacak, eskiler tekrar yerleşime açılacaktır. Her tür dayanışmayla açlığa karşı önlem alınacaktır. Her bakımdan yeni örgütlenmeler geliştirilecektir. Çok yaygın bir sivil toplum örgütlenmesine gidilecektir. Demokratik eğitim okulları her yerleşim alanında halkı kendi demokrasisi konusunda eğitecektir. Kongre çözümü her devletle demokratik çözüme hazır olacaktır. Milliyetçi bastırma ve inkar yerine ısrarla barışı, kardeşliği esas alan, ayrılığı ve şiddeti içermeyen demokratik seçenekleri dayatacaktır. Ayrıca her saldırıya karşı kendini savunma durumunda olduğunu gösterecektir. Tüm bu çabalar ayrılıkçılık değil, gerçek bir bütünlük sağlama anlamına gelmektedir. Yeni trajedilere fırsat vermemenin, en sorumlu yolu olduğu ısrarla vurgulanacaktır. Devletler bu yönlü çabaları ezmeye çalıştıkça kendini daha da güçlendirerek karşılık verecektir. Dayanılması güç koşullar altındaki halk her zamankinden daha örgütlü ve bilinçli olarak demokratik eylemini yükseltecektir. Milliyetçi, komplocu çabalara düşmemek kadar her türlü sosyal, siyasal, hukuksal, sanatsal, medyatik ve öz savunma etkinliğinden geri durmayacaktır. Kongre çözümü olarak tanımladığımız yeni sürecin ana hatlarını böyle belirtirken herkesi çözüm konusunda daha duyarlı davranmaya, trajediler doğmadan çözüme katkıda bulunmaya çağırmayı tarihi görev saymaktayız. Halk Kongresi'nin tanımlanmasına ve gelişmesine ilişkin bu kısa ile birlikte bazı konuları daha ayrıntılı işlemek gerekir. Birinci husus Kongre Gelin ilk toplantısından itibaren başlayan iç iktidar çekişmesidir. Demokratik çözüm için muazzam bir teorik, siyasi ve pratik gelişim dönüşüm yaşarken baş gösteren bu tutumlar aslında demokratik siyaset ve genel olarak PKK'de siyasileşmenin ne anlama geldiğinin kavranmadığının veya bir tarafa itildiğinin, buna cesaret edildiğinin kendini çok daha kapsamlı açığa çıkarmasıdır. Bir çeyrek ömre mal olan siyasi deneyime, bu tarz yaklaşımın sıkı bir çözümlemeye, eleştiri öz eleştiriye ihtiyacı olduğunu daha önce vurgulamıştım. Kural tanımayan, koşul dinlemeyen, neye mal olacağı kestirilmeyen, özünde siyasileşmemiş, amatör olduğu kadar iktidar olayında ahbap çavuşluğu aşamamış tutumların gücünü göstermektedir. Kendini görevlerde başarı yerine ya ideolojik kalıplara ya da ucuz heveslere kaptırmış kişilik özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu tutumların yabancısı değilim. PKK'nin grup olarak ilk oluşum sürecinde başlayan bu tarz yaklaşımlar, parti ilanından sonra devam etmiş, 15 Ağustos sürecinde son derece keyfi ve izahı halen yapılmamış tutumlar içine girmiş, 15 yıllık savaşım sürecinde de gerçek sorumluluk içine bir türlü girememiş kişiliklerin dayattıkları yaklaşımların devamı olarak görülebilir. Kendi açımdan hata, adam kurtarma adına son derece arkadaşça davranmayı, ...kurum ve kurallar gerçeğine tercih etmiş olmamdır. Hep tecrübe kazanır, düzelirler mantığı ve inancıyla yaklaştım. Sonuç içine düştüğüm durumdur. İmralı sürecinde bir kere daha yanlış değerlendirilmem... ...benden çok bu tutumlara giren ve ucuz alet olanlar için... ...acı verici ve değerden düşürücüdür. Halbuki uyarmış ve birçok örnek göstermiştim. Bazı şeyleri bedeni dağılmamdan sonra yapabilirsiniz... Bazı şeyleri mezardayken de yapamazsınız. Yine bazı şeyleri sadece nefes alıp verirken hiç mi hiç yapamazsınız demiştim. Dağların hem hayvanlaştırıcı hem özgürleştirici etkisi vardır. Belli ki özgürleştiricilik yanlış özümsenmiş. Hem PKK'yi hem ilgili devletleri uyarmıştım. Benimle oynamak hiç kimseye kazandırmaz. Doğrular karşısında elimden gelen her şeyi yapan kimliğimden asla kuşkuya düşmem. Çaresiz, zavallı gibi görülsem de öyle olmadığımın bilinmesini de istemiştim. Ahım şahım olmasa da onurdan tümüyle yoksun sayılamayacağımın bilinmesini de istemiştim. Ama kendi tarz yaşam ve savaş gerçeğine meğer bayılıyorlarmış. Tüm bunlara rağmen olgun davrananın yine ben olduğum, olman gerektiğim ortaya çıkıyor.''